Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'da Yeşilçam Arkaçı programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Benden Zutku Uluer'le önümüzdeki yarım saat boyunca Yeşilçam Yıldızları'nı dinleyeceğiz. Geçen hafta başladığımız Şarkı Söyleyen Yeşilçam Yıldızları programının ikinci bölümündeyiz bu hafta. Ve geçen haftada e, başlangıç olarak size Öztük Serengil'den de e, program içinde epey bahsetmem gerektiğini söylemiştim. E, bu haftaki bölümümüzde Bol bol Öztürk Serengil dinleyeceğiz. Öztürk Serengil 60'ların başında kendi kurduğu plak şirketiyle hem bazı sanatçılara yol açmıştı hem de Yeşilçam sanatçılarına şarkı söyleme 45'lik doldurma fırsatını vermişti. Hem de sağ olsun onun sayesinde bugün elimize oldukça ilginç belgelerde ulaşmış oldu. 1964 yılında Vahi Öz'ün doldurduğu hatta Öztük ile birlikte Vahy Öz'ün birlikte seslendiği bir şarkında olduğu bir 45'lik var. Bediya. B yüzünde ise Bekarlıktan kurtulduk şarkısı var. E, bu Bediya şarkısı e, vahi Öz'ün filmlerde e, bol bol e, aşk yaşadığı e, her zaman onun eşini ya da peşinden koştu kadını canlandıran Muhalla Süren'in canlandırdığı bir karakter. Genellikle de zaten e, Vahiy Öz Horoz Nuri lakabıyla bir karakter canlandırıyor. O dönemdeki komedi filmlerinde. Bu Bedia 45'liği de Muhala Söre'nin tiplemesine göndermeler içeren bir 45'lik. A yüzündeki şarkıyı Vahiy Öz tek başına şenlendiriyor. Ben sizler için B yüzünde yer alan Bekarlıktan Kurtulduk isimli şarkıyı seçtim. Şarkının bestesi Metin Büke'ye ait. Ayrıca şarkının sözlerini de Beli Selönü yazmış. Ee, Vahiy Öz ile Özgür Serengil'in birlikte seslendirdiği şimdi Bekarlıktan Kurtulduk şarkısını dinliyoruz. <gülüyor> Beni evlendir Torun kaldır kelepir Anam öldü küçükken Beni mutlak sevindir Anam öldü küçükken Beni mutlak sevindir Ah, Bekarlıktan döndü başım Tarzan kaldı üstüm başım Beni yüzünde yüzünden Oynuyor gözüm kaşım Bay bay Gölden, su gölden, huyur kötü ezelden i̇ş güç bilmez dangalan, neleri çektim ezelden iş güç bilmez dangalan, neleri çektim ezelden o Bekarlıktan döndü başım, tarzan kaldı üstüm başım Bediyanın yüzünde oynuyor gözüm, kaşım bayban -"Kapazeni öperim, canım gibi severim." -"Kızı eğer almasan, sülaleni severim." -"Kızı eğer almasan, sülaleni severim." -"Aaaah!" -"Pekarlıktan döndü başım, tarzan kaldı üstün başım." Bediyan'ın yüzünden oynuyor gözüm kaşım bay, bay. Canım Bediya! Beni terk edip gitme Bediya! Esirinim be ya. ne Bir öpücük avans ver Bediya! Yavrum Bediya'm benim! Ah bu be Ah! Hadi kızı alalım, anası var ne Ben de kaldım açıkta, Çaresine bakalım. Ben de kaldım açıkta, Çaresine bakalım. O mekarlıktan döndü başım, darzan kaldı üstüm başım ve yüzüne oynuyor gözüm kaşım baybay. Bana kızı pek sevdik Dokuz ayda dünyaya iki çocuk getirdik Dokuz ayda dünyaya iki çocuk getirdik Aa Pekanlıktan döndü başım Tarsan kaldı üstüm başım Medyanın yüzünden Oynuyor gözüm kaşım Bay bay Bekarlıktan döndü başım, tarsan kaldı üstüm başım, Bedia'nın oynuyor gözüm kaşım. Vay vay. Evet, Vahiy Öz ve Bedia ile birlikte Öztük Serengil'likle güzel ve neşeli bir giriş yapalım istedim ben. Ee, Öztük Serengil'in Serengil plak tarafından basılmış ikinci plağı Bedia ve bekarlıktan kurtulduk. ikinci 45'lik. Aslında ilk 45'lik yine 64 yılında yine basılmış. Abidük Gubidik Twist ve Göz Göze Değdi Bana isimli iki tane şarkının yer aldığı. Burada yine Öztürk Serengil var ama karşımıza ilginç bir isim çıkıyor. Ajda Pekkan. Göz Göze Değdi Bana şarkısının seslendiğinde Ajda Pekkan. Böylece ilk Ajda Pekkan'a da plak dolduran Özgür Serengil olmuş. Burada Bestecil olarak da yine ilginç bir isim karşımıza çıkıyor. Şerif Yüzdaşıoğlu. Sözler Ferri Epçioğlu'na ait. Ki Abidük Gubidik Twist şarkısı da. ''Beni Osman Öldürdü'' filminde de kullanılmış. Bu daha önceden geçen haftaki programdan bahsettiğim gibi aslında bu yer verdiğimiz şarkıların pek çoğu e, filmlerde kullanılmış şarkılar değildi. Ancak bugün iki tane şarkıya ya vereceğim. Bunlardan ilki ''Abudük Gubudük Tvist'' bu şarkı ''Beni Osman Öldürdü'' filminde yer almış. E, Özgür Serengi'den şimdi dinliyoruz. <Gülüyor> habere köbenek Canı değil, öklü Öztürk serengi <gülüyor> Dansı sen benden bilmiyorsun dansı sen adımların sert neden ötulvalatma yeemem ben inci türüm çeenden abi Tabii Öztürk Senengil'den önceden de bahsettiğim gibi çok değişik bir kişilik. 1964 yılında, 65 yılında e, pek çok sinema sanatçısına da bu 45'likleri doldurarak bence çok ilginç bir iş yapmış. Oldukça eğlenceli 45'likler. E, kendisi gibi, kendisi nasıl eğlenceli bir kişilere sahipse doldurduğu 45'likler de onun gibi biraz şamata, biraz gırgır içeren şarkı sözlerine dahil. Tabii birlikte çalıştığı isimler de oldukça İlginç dediğim gibi Fezci Cepçioğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, bazı şarkılarda Metin Bükey'in imzasını görüyoruz. Pek çok ismi de, isimle de birlikte çalışmış Özgü Serengil. Şimdi bence çalıştığı isimlerden en önemlilerinden bir tanesine gelelim diyorum ben sadır Alışık. Bu şimdi çalacağım 45'lik avare dalgamıza bakalım da. Dalgamıza bakalım şarkısını Özgü Serengil ile Sadrı Alışık birlikte seslendirmişler. Avare şarkısı ise bildiğiniz gibi meşhur Avare filminin şarkısının Sadri Alışık tarafından seslendirilmiş hali. Bu üçüncü e, plak çıkan, ikinci Kısk Beşlik Serenge plaktan çıkan. E, ben bu iki şarkıyı birden yer vermek istedim. Çünkü hem Avare hem dalgaza bakalım. Gerçekten e, sadece birer şarkı değil ayrıca o, dönemle, o dönem üzerine önemli birer belge. Dinliyoruz. Elbihar Buradaki senayı bırak kalsın kaynananı ünüt, ne mutlu kaynanesini ünütene Eyve Eyvah! Şöpkem düştü! Bilakis şöpkem, şöpkem! Ah! Biri aldı! Ah be be! Kimin bu kovboy şapkası ya? Şapka değil, sayfaya çadır mübarek be! Şöpke benim zahmet oldu! Bit bilakis bir arkadaşım, teşekkür ederim! Bir şey misin hanem, bir şey değil! <gülüyor> <adammışsın>, tanışalım arkadaş! <gülüyor> Protokola var arkadaşım, tanışalım hanem be. Gel bakayım! Topani, meydani, yatarım, bakarım, bam bari, bam her bam bari, bam yazları bam İstanbul bam yan bam bam bam bam bam bam bam bam bam Sefa bayağımda patlat bir cebimde rakım bir cebimde of, of, of. boş dünyaya, sokaklarda yatarım fazla da tor yapıp da dalgamma da batkamrem Bam <Sessizlik> bam bam bam ben denizde <sürgün>, <Sessizlik> severim de tozarım düştüm göbbet edenden kaynana istemem görünce bomba gaga, gaga, gaga. Ram ram ram ram Üzerimde yemek etsem ayağımda batak Ay! var bir cebimde de havo açmış mı baş vermeye şimdi yaya sokaklarda gezerim bazı anolar yapıp da gel dönkemde beklerim amma bam bam bam bam amma bam bam bam bam bam bam ben sadri alışır şakayla karışır Evlensem katlayın yıkamam bulaşık, Kocalar kocalarda içilsin çocuklarım sütünü karılar bir tonda alır mı yakışık? Bam bam bam bam, bam bam bam bam, üzerimden yırtın kesma bayağımda patla kapuçayı. Bir cebimde rakı var, bir cebimde de havu. Pan boş verin, dünyaya sokaklarda gezerim bazen Bazı fırtına dalgamdan bakarım bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam dehabaş başbaş başlanır düyaya sokaklarda bazı alahlar yapıp da dalgalanza bakarız <gülüyor> Ben düşter bederim, bu aşkın derdimden avare gezerim. Yıllardır perişan, ben düşter bederim avare. Kaybetmiş bir garip kuş gibi sevgilim diyerek çırpınır inlerim avarayım avarayım. ...sevgilim o geçen günleri gönülden atardık, bütün hüzünleri ağrıyım. Avare gezerim Soldu bak kalbimde Aşkımın gülleri Soldu bak öksüzüm Avare gezerim Avareyim Avareyim 94.9 Açık Radyo'da Yeşilçam Arka Programı'na devam ediyoruz. Şarkı Söyleyen Yeşilçam Yıldızları'na ayırdığımız e, bölümlerin ikincisindeyiz şu anda. Ve bu programımızda ağırlıklı olarak Öztürk Serengil ve Serengil plakçılıktan yayınlanmış 45'liklere yer veriyoruz. Tabi yer vereceğimiz epey çok sanatçı var çünkü Öztürk Serengil. 1964 ve 65 senelerinde epey Yeşilçam Yıldızı'nı ikna etmiş ve 45'lik doldurtmuş ve yine sağ sonun sayesinde bizim elimizde de bu değerli belgeler e, kalmış. Ayrıca Üslük Selengeli bir yönden de tebrik etmek gerek kendisi daha sonra da e, sahneye çıkacak olan e, yine Yeşilçam Yıldızları'nı da e, ikna etmek için oldukça çabalamış ve e, pek çoğunu da e, bizzat sahne çıkmaya ikna etmiş. Ee, aslında çok ilginç bir e, noktası var sadece oyunculuğu ve takdimciliği değil ayrıca e, müzik kulağı da çok başarılı e, bence Özük Serengil'in ve ortaya koyduğu bu neşeli 45'liklerde bence o dönemin de ayrıca e, bize e, biraz daha e, komedi unsurlarında e, yansıtan e, o dönemin filmlerinin yanında ek belgeler olarak günümüzde ...dinlediğimiz, başvurduğumuz kaynaklar arasında yer alıyor. Yani ne desek boş Öztürk Serengil elinden geleni yapmış diyebiliriz. Daha fazla eğilmek gerek. Şimdi değineceğim isim Fatma Girik. Fatma Girik daha sonra astrolist olarak da bir dönem sahneye çıkmıştı. Fatma Girik'le ilk dönemlerde 1964 yılında, o gençlik dönemlerinde... ...yine 45'liklerden bir tanesini kaydetmiş. Burada Aguş ve Aşka Şepke var. İlk önce dinleyeceğimiz şarkı Öztük Serengil Fatma Girey'in birlikte düet yaptıkları bir şarkı. Aşka Şepke. Şepkeyi zaten biliyorsunuz Öztük Serengil'den. O zaman dinliyoruz. Şekke! Gerçek şişeye seniden, Rüyamda Öperim seni ben Severim seni ben Ararım seni ben Rüyamda seni er, Öperim seni ben Aşk Biz koşarız aşka Şevke Yazık gelsin Şevke Aşk Biz koşarız aşka Şevke Yol şarısı işte. Biz koşarız Aşk'a Şepke, yazık, yazık şöpke. Şöpke. Evet, Aşk'a Şepke, siz de dinlediğiniz gibi, yine hareketli, neşeli, aynı Öztük Serengil'in içliğinin yansıtan şarkılar. şeyli hem bu gırgır dolu şarkılarla birlikte bence o dönemi günümüze de taşımış önemli bir oyuncuydu. Önemli bir sanatçıydı. Onu da tekrar buradan anmış oluyoruz. Öslük Serengil'i. Programın sonunda Öslük Serengil'in yer almadığı ama yine yapımında yer aldığı bir şarkıya yer vereceğim. Biraz önce dinlediğimiz Aşke Aşka Şepke 45'linin A yüzünde yaran Aguş bunu da Fatma Girik seslendirmiş. Önümüzdeki hafta yine e, Yeşil Çam'da şarkı söylemiş oyuncuların e, doldurdukları 45'liklere yer vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta ya kadar, e, önümüzdeki hafta görüşene kadar hepiniz hoşça kalın diliyorum. E, yine bu listemizi de sinematikeşilcam.com sitesinde Erçan Demirel'in yaptığı şarkı söyleyen Yeşil Çam Yıldızları listesinden de ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi dinlemeder, hoşça kalın. Agush, Agush push İzlediğiniz <Gülüyor> Abuş abuş Yeşilçam Arkeolojisi.